Diyarbakır'ın Bir İslam Şehri Oluşu, 5. Yıl 2019 Dönemin HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İyaz B. Ganem'in isminin olduğu caddeyi değiştirmişti. İsmi lazım değil bir komünistin ismini o caddeye vermişti. İyaz B. Ganem nefreti nereden geliyordu? Neden, niçin, hangi gerekçeyle İyaz B. Ganem ismini o caddeden silmek istemiş olabilirler, İyaz B. Ganem değil miydi? Kürtlerin en büyük katliamcısı ve soykırımcısı olan Zerdüş Sasanilerin zulmünden Kürtleri kurtaran. 80 bin Kürt'ün kanına girmiş Zerdüşlerin zulmüne son veren, bu büyük zata ve ismine olan düşmanlık nereden geliyor? Sasani komünizminin günümüz versiyonu. Sasaniler hem Zerdüşt hem komünist, hem de Kürtlerin en büyük katliamcısıydı. PKK ve HDP ve daha niş nice komünistlerin Zerdüşt sevgisi bundan olsa gerek. Yakın tarihimizde sözde Kürtlerin hakkını savunduklarını iddia edip de, Kürtleri katledenler bu ateşperest, zerdüşt ve komünist zihniyet değil miydi? Yıl 1987 Pınarcı Katliamı 20 Haziran 1987 tarihinde, Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcı köyüne ateşperest Zerdüş PKK, 16'sı çocuk, 6'sı kadın 30 Kürt'ü katlettiği günden bu yana sayısızca katliama imza attı, Kürtlerin kanına girerek. Bu katliamlardan bazılarını hatırlayalım. Yıl 1990 Çevrimli Katliamı Şırnak'ın güçlü konak ilçesine bağlı çevrimli köyüne, 11 Haziran 1990'da gerçekleştirilen saldırıda, 12'si çocuk, 7'si kadın toplam 27 kür PKK tarafından katledildi. Yıl 1992 Susa Katliamı Susa Katliamı veya Yolaç Köyü Katliamı PKK'lıların 26 Haziran 1992'de Silvan'ın Yolaç, Susa, Köyündeki bir camide namaz kılan 10 Müslümanı kurşuna dizerek şehit ettiği katliam, unutulmadı, unutulmayacak. Yıl 1993 Sündüz Katliamı Van'ın Bahçesaray, müküs, ilçesindeki Sündüz, Miran, yaylasında 14'ü çocuk 24 kişinin vahşi bir şekilde PKK tarafından katledilmesinin üzerinden 10 yıllar geçti. Olayın acısı aradan geçen zamana rağmen tazeliğini koruyor. Yıl 1993 Başbağlar Katliamı Erzincan'ın Kemaliye ilçesine baş bağlar, köyüne 5 Temmuz 1993'te gerçekleştirilen ve PKK tarafından 33 insan kurşuna dizilerek şehit edilmiş ve köy ateşe verilmişti. Kuruluşundan bu yana 100 bine yakın Kürt'ün kanına girmiş, bebek, kadın, çocuk, sivil ve kendisi gibi düşünmeyen Kürtleri katliamlardan geçiren zihniyetin İyaz Bey'e, ganem azımsızlığı daha iyi anlaşılıyor. İyaz Bey, ganem Kürtleri dönemin Zerdüşt ve komünist kavatların, Bizans'ın imparatorluk zulüm ve soykırımından kurtarıp özgürlüklerine kavuşturması anlaşılan günümüz komünist ve zerdüş severlerin çok ağırına gitmiş olmalı ki, bu mübarek ismin Diyarbakır'da bir caddeye verilmesine dahi tahammül edememişler. Dönemin Bizans'ına ve Sasani zerdüşlerine sorsanız, en fazla nefret edecekleri isimlerden biri de, İyaz B. Ghanem olacağından şüphe yoktur. İyaz Bey Ghanem, Özelde Diyarbakır'ı genelde tüm cezire bölgesini Zerdüşler'in ve Hristiyanların zulmünden kurtarması anlaşılan günümüz Bizans'ın ve Zerdüşler'in yerli versiyonlarının çok ağırına gitmiş olmalı. Bundan olsa gerek, Kürtleri kan, gözyaşı ve zulümden kurtaran bir isme nefretleri. Bu meseleyi böyle okumak gerekiyor. Başka bir izah da yok. Biz yeniden tarihi yolculuğumuza devam edelim. Halife Hazreti Ömer Diyarbakır Fethi'nin görevini, İyoz Bey Ganem'e verdi. Diyarbakır Feth’nin büyük komutanı İyaz Beyganem, Gaem, 5000 veyahut 8 bin kişilik bir kuvvetle harekete geçti İyiin ordusunda bine yakın sahabe vardı. Kuşatma uzun sürdü. Bütün saldırılar, şehri baştan başa kuşatan surlar karşısında neticesiz kalıyordu. Müslümanlar, 5 ay kadar bu kale duvarları dibinde beklemeye katlandılar. Bu arada İiyoz, hakem Beye hişaamı bir miktar kuvvetlemeye farkine, Silvan, göndererek orayı fethetti. Nihayet Halit Bey Velid sur dibine sık sık yaptığı keşiflerden birinde surun doğu yönünde sur duvarlarında gördüğü gizli bir su deliğini genişleterek oradan içeri girileceğini tespit etti. Halit Bey Velid bir gece 100 kadar iyi savaşan ve çoğu sahabeden oluşan askerleri alarak bu delikten içeri girdi. Bu yere yakın bulunan ve şehrin fethedilmesinden sonra Fetih Kapısı ismini alan kapıyı açarak İslam ordularının şehre girişini sağladılar. Kapıyı açmak için nöbetçilerle yapılan savaşta, en az 25 sahabe şehit oldu. Bu şehitler, İçkale Hazreti Süleyman Camisi bitişiğindeki meşette Süleyman B. Halit, B. Velit ile birlikte defnedildiler. Fetihten sonra halkın çoğunluğu kendi rızasıyla Müslüman oldu. Diyarbakır fethedildikten sonra halkın silahları toplatıldı. Kendilerine iyi muamele edildi. İslam dinine zorlanmadılar. Buna rağmen halkın büyük bir kısmı, kendi rızasıyla İslam'ı kabul etti. İslam tarihinde, emellerine hizmet edecek kara bulamayanlar, e Diyarbakır'ın fethi, bir işgaldır, binlerce Kürdün öldürüldüğü bir katliamdır, bir esaretin başlangıcıdır, Kürtler zorla Müslüman olmuşlardır e asılsız iddialarını sürdürerek, aslında İslam'a olan düşmanlıklarını da gizleme ihtiyacını da duymuyorlar. Diyarbakır'ın fethi işgal değil, Bizans işgalinden, Komünist Zerdüş Sasani işgalinden kurtuluştur.